Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ee, önceki dersimizde dört Abdullahlardan bahsederken Abdullah İbni Abbas'ı söylemedik. Aslında dörtlerden biri Abdullah İbni Abbas. O sıra beş oldu. Kim çıkarılacak şu an kafamda değil. Abdullah <gülüyor> Abdullah bin Abbas daha dörtlerden biri İbn-i As, İbni As dahil değil? Abdullah bin Amr i̇bn el As mı dahil değil. Tamam. Allah razı olsun tavsiye edenlerden. Şimdi uğursuzlukla ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Çünkü Resulullah diyor ki uğursuzlukta şihttir bir hadisinde de ondan bizi burada özellikle ilgilendiriyor. Bu hususta inşallah dört şeyden başlıktan bahsedeceğiz. Evvela İslam'da uğursuzluk, inancı diye bir şey yok. Resulullah bunu iptal etmiş. Bu bir. İkincisi, uğursuzluk hali insanlara gelebilir. Bu onun müşrikliğini haşa göstermez. Gelirse hemen bunu atması lazım. Demesi lazım ki İslam'da böyle bir şey yok. Yani alet-i ruhiyesine bu tür duygular gelebilir. Resulullah diyor ki bunu atın içinizden Allah'a tevekkül edin. İkinci mesele bu. Ee, üçüncü bir mesele. Madem ki bu uğursuzluğu İslam reddetmiş, yok olduğunu Resulullah beyan buyurmuş, hatta şirke götüreceğine dair Hadisler de var. Müslüman bundan uzak olması lazım. Örfinde, adetinde ne oturmuş olursa olsun. Bizler duyardık eskiden büyüklerden ki işte yola giderken filan hayvanı görürsen vazgeç bu işten. Veya filan gün şu işi yapma bunlar uğursuzluk inançları ki örneklerini Resulullah da verecek. Araplarda eskiden bu uğursuz işi varmış. Bazı hayvanları esas almışlar. İşte çöllerde yaşayan geyikler, ceylanlar gibi. Eğer bir insanın sağ tarafından gelir, sol tarafa giderse işi bitik. Solundan gelir, sağa doğru geçerse tamam. Bu iyi bir şey gibi. Yoluna gitme. Hatta adam savaş için çok önemli bir şeye çıkmış olsa bile bundan yönelim mağlup olacağız çünkü hayvan buradan geldi buraya geçti gibi varmış yer yer bu tür şeyler var Müslüman bunları reddit etmesi lazım ikinci, üçüncü değineceğimiz bu dördüncü değineceğimiz susuz yine madem ki uğursuzluk kötü bir şey Resulullah yasaklamış hatta bazı hadislerde şirk olduğu izah edilmiş bir insan bir şeyde kötümser uğursuzsa hemen ona müşrik diyelim mi yoksa ihtiyatlı mı olalım hemen şirk damgasını bastırmayalım Uydura, yani uygun bir dille uyaralım çünkü müşriksinin manası kafirsin manasına gelirse hadisleri de gördük eğer o kafir değilse kendimiz kafir oluyoruz bu hususta da ihtiyatlı olmak lazım yani bu huya düşenleri tedavide de temkinli olalım hemen küfür damgasını bastırmayalım. Uğursuzluğun iptal edildiğine dair hadisi şerifler Resulullah bu hurafelerin kökünü gerçekçi bir din olan Allah'ın dini olan İslam'ı beyan eden peygamber bu hurafelerin kökünü kazımış atmış. Binaenaleyh uğursuzluk diye bir şey yok. Bununla ilgili hadisleri okuyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bulaşma Diye bir şey yoktur Genelinde hastalıkların Bulaşması diye bir şey yoktur İstisnalar var Hadislerde küzam gibi Uyuz gibi ve benzeri Ama genel olarak Bulaşma diye bir şey yoktur Uğursuzluk diye bir şey Yoktur Hortlak diye bir şey yoktur. Ölünün ruhu kaprinden çıkıp geliyor hele hele haksızlığa uğratılarak ölmüşse bağırıyor, haykırıyor kanımı alın, kanıma susadım yoksa şöyle olur, böyle olur bu tür bir hortlak diye bir şey yoktur. Ayrıca insanların karnında bulunan ve aç olduğunda onu öldüren kurtlar diye bir efsane yoktur cahile döneminde de devamlı inandıkları şeylermiş bunlar işte birincisi hiçbir hastanın yanına yaklaşmayın bulaşır her hastalığa böyle bakar gibi olmuşlar diyor ki bulaşma yoktur iki işte o meşhur uğursuzluk meselesi üç Hortlak meselesi ki anlatırlar efsanelerde işte hortlak gördüm de şöyleydi de böyleydi de dördüncü ki bizlerde fazla yaygın değil insanın karnında bir kurt veya bir çeşit hayvan bulunuyor aç kalırsa onu öldürür ve bunu da eğer bunun karnında bu kurt varsa sen de yaklaşırsan sana da sırayet eder sende de olur bu şekilde kullanmışlar bunlar diye bir şey yoktur diyor hadis bu hari müslim hadisi oralardaki numaralarını vermiyorum vakit almasın diye benzeri bir hadis Abdullah İbni Abbas'tan da geçiyor İbni Macede Müsned İmamu Ahmet'te Çabir bin Abdullah'tan gelen bir hadiste yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bulaşma diye bir şey yoktur uğursuzluk diye bir şey yoktur Ek bir madde dev diye bir şey yoktur. Dev. Biliyorsunuz ki insanların inançlarında şöyle varmış. O zaman günümüzde de oluyor. Şeytanların bir kısmı var ki yolculara musallat oluyor. Çeşitli renklere giriyor. Bir hayvan oluyor, bir şey oluyor. Renkten renge giriyor. Bunun adı da dev. Bu dev insanları diyor ki filan yerden git oradan gidersen yolunu kaybediyorsun gibi efsane varmış böyle dev diye bir şey yoktur şeytanlar var şeytanlar insana cinler şeklinde olsun ve şeytanların ayrı şeyler mi aynı şeyler mi inşallah ilerisinde göreceğiz ayrı şeyler de olsa cinle şeytanlar insana gözüktükleri var tehdit ettikleri var ama dev anlamında bir şey yok. Onu söyle Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Abdullah bin Amr bilir as diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bulaşma uğursuzluk diye bir şey yoktur. Hortlak diye bir şey yoktur. Kıskanma insana bir zarar verir diye bir şey yoktur. Ama göz verme haktır. Ben yani bir adam beni kıskandığı şeyi vah mahvolurum. Eğer göz vermeye bağlıyorsa evet. Yoksa sırf kıskanması sana bir şey yapamaz diyor. Burada da ilave madde göz verme haktır. Hadis e, Hüsn-i Ahmet'te geçiyor. Aynı hadis benzeri Abdullah İbni Ömer'den de geçiyor. Saad bin Malik'ten de geçiyor. Abdullah bin Ömer'in hadisi Buhari Müslim hadisi. Sad bin Malik'in hadisi Ebu Davud Müsned İmam hadisi Görüldüğü gibi İslam'da bu efsaneler reddedilmiş. İkinci başlık Madem ki böyle bir şeyler yoktur diyor Ve bunlar riskli şeyler Aşağıdaki hadislerde bunları şirke götüreceğini dahi beyan ediyor Müslüman bunlardan kaçınmalıdır Bunların yokluğunu beyan eden hadislere ilaveten ağır şeyler olduğunu beyan eden hadisler ilk hangi sahabeden beklersiniz? Abdullah İbni Mesud'dan Abdullah İbni Mesud diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Arapça metnini okuyorum ettiretü şirkun ettiretü şirkun ettiretü şirkun üç kere uğursuzluk şirktir Uğursuzluk şirktir. Uğursuzluk şirktir. Ve مِنَّا اِلَّا Fakat bizden hiçbirimiz yoktur ki bu arıza ona musallat olmaz. Yani kafasına böyle bir şey gelmiş olmasın. Ancak Allah kendisine tevekkül etmemizle bu duyguyu bizden giderir. Hadisine böyle kaynağını verelim. Ebu Davud Tıp e, da Ebû Davud hadis numarası 3091 ya e, 3910 Tirmizi'de hadis numarası 1614 İbn Mace'de hadis numarası 3538 Müstedim Muhammed cilt 1 sayfa 389 e, Bey Hakkı'nın Süneni Kübra'sında hadis numarası 16517 yani hadis birçok kaynakta geçiyor bu uğursuzluk şirktir, şirktir, şirktir mahiyetindeki hadisi şerif, Tirmizi hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. Şimdi bu hadiste uğursuzluk şirktir dediyse yani burada büyük şirktir kişiyi kafir eder yoksa günahkar eder alimler diyorlar ki o uğursuz gördüğü şeydeki güç ve kuvvete inanmasına göre değişir. Bu Allah gibi benim bu işimi böyle yapar gibi düşünürse ortak koşar Çünkü Allah gibi yapıyor bir tavşanı. Affedersiniz tavşan uğursuz hayvanlardan bazı insanlar saymışlar. Sekiz hayvan adet görüyor, biri de tavşan. İnsanlar gibi o da adet görüyor. Adet gördüğünden bu uğursuz bir hayvan diye şiilerin aslında tavşanı yememelerin altında da bu yatıyor adet gören hayvan olduğunda yoksa Hazreti Fatıma'nın kedisiydi medisiydi bu dizdirmeler tavşan helal eti de yeniliyor böyle boğursuzluğu uğursuzluğu da yok ama o halinden dolayı özel bir durumu var ya mesela balinaya çok görmediklerinden bunu yüklememişler veya sanırım timsah da öyle sanırım diyorum bilmiyorum sekiz tane olduğunu biliyorum ama tavşan çok yollarda uğrak görüldüğünde bunu yüklemişler bu şirktir tavşan tamam bu işi yapara inanırsa büyük tavşanı gördüğüme göre burada Allah bana bir şey yapacak bu günahkar şirke gider gitmez inşallah gitmez diye. yani duruma göre değişiyor ama her halükarda onun tam etkisine inanırsa katıksız aracı olarak etkisine bu bir işaret bana Allah bunu bana gösterdi belli ki işimi olmayacak şeklinde derse Allah'a bağladığından bu dinden çıkmaz. Ama ona hak etmediği bir şey yüklediğinden dolayı günahkar oldu muhakkak. Cahaleti inşallah affede. Bu hadiste izahı gereken bir durum da şu Hadisin devamında diyor ki bizden hiç kimse yoktur ki bu durum ona ağrız olmasın. Acaba bu Resulullah'ın sözü yoksa hadisi rivayet eden Abdullah İbni Mesud'un sözü. Bir kısım alimler diyorlar ki bu Abdullah İbni Mesud'un sözü, Resulullah'ın sözünü hemen peşinden söylediğinden hadis gibi algılanıyor. Çünkü Resulullah'ın bizden kendisinin de sanki o duruma düştüğünü, uğursuzluk hissettiğini ifade ediyor ki masum bir peygambere bu yakışmaz diyorlar bazı alimler. Bazıları de diyorlar ki Resulullah insanların haleti ruhiyesini yansıtmak için biz ifadesini kullanmış olabilir. Mahsuru yoktur. Evet birinci hadis boyutu çok şeyden ne diyelim uğursuzluğun ağır bir şey olduğunu beyan eden Buhari bu sözün yani bize bu hal arız olur deme sözünün Abdullah İbni Mesud'a ait olduğunu söylüyor Resulullah'ın böyle bir sözü olmaz diyor Buhari'nin kendisi başka bir hadisi şerif Atan bin kabiseden geliyor yani kabis altlı sahabi diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kuş kovalama şirktir. Uğursuzluk şirktir. Hızlı hızlı çizgiler çizip ondan bir mana çıkarma şirktir. Falcılık meselesi. Kuş kovalama şöyle. Kuşlar gelirken taş atıyor veya uçuruyor. Gideceği yöne göre uğurlu veya uğursuzluk belirtiyor. Kuş bu tarafa gittiğine göre demek ki bizim şirkete iyi gitmeyecek. Kurmayalım bunu. Öbür tarafa gitse tamam iyi. Kuralım bunu veya verelim kızı filana. Mesela. İkincisi uğursuzluk zaten gördünüz. Belliydi. Kuş kovalama dışında. Üçüncüsü çizgi çizme bunun izahları daha sonraki hadislerde de gerçi gelecek İnsanlar özellikle falcılar ya kuma veya tabiri caizse yukarı kaldırılmış toprağa hızlı hızlı çizgi çiziyorlar sonra bu çizgileri çifter çifter imha ediyorlar sonra çift çizgi kalırsa tamam bu iş hayırlı tek çizgi kalırsa bu demek ki uğursuz tek kaldı diye bundan mana çıkarırlarmış. Bu Sanırım bazı falcılar bunu hala kumlar üzerinde getirdiği torbadaki kumu yere koyup hemen hızlı hızlı onu çiziyor. Öyle hızlı yapıyor ki siz sayamazsınız o anda. Ondan sonra bak iki tane gitti, iki tane gitti. Sonra ne kaldı? İki kaldıysa o çok iyi, bir kaldıysa bu işte hayır yok bu inancı reddetmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor hadis numarası 3907 Müsnedi Muhammed'de geçiyor cilt 3 sayfa 477 Beyhakkı'nın sünneni kübrasında geçiyor hadis numarası 16515 bu iki sikrettiğimiz hadis-i şerifler uğursuzluğun şirk olduğunu ve buradaki ifadesiyle cip diyor bu şeytandandır tağutluktur veya efendim e, cip kelimesinin Arapçada manası put sehirbaz e, kehanet yapan tağut Allah'tan başka tapılan manalarına geliyor sen bunları yaparsan Sanki putçuluk yapmışsın, seyirbazlık yapmışsın, kainlik yapmışsın anlamlarına geliyor ikinci hadisteki ifade. Bunlar ciptendir diyor çünkü. Yani tağutu davranışlardır. İkinci başlığımız buydu. Üçüncü başlığımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de aşağıda zikredilecek hadisi şeriflerde zikrettiği gibi bu tür duygular içim, içimize geleceği olursa derhal bunları yenmemiz, Allah'a tevekkül etmemiz ve buna götürecek şeyleri söküp atmamız gerekiyor. Olabilir bize arıza olabilir. Bununla ilgili şimdi hadisleri okuyalım. Sahabiler böyle oluyor, bu duyguları taşıyoruz ne yapalım demişler. Resulullah da siz müşriksiniz mi demiş, ilaç. Tedavimi gönderim şöyle şöyle yapın. Birinci hadisi şerif Muaviye bin el-Hakem es El sülemiden geliyor. Diyor ki, dedim ki ey Allah'ın Resulü, ben cahiliye dönemi yeni olan bir insanım. Yani daha yeni cahiliyeden geldim. Allah İslam'ı getirdi. Bizden bazı insanlar var ki kahinlere gidiyorlar. Yani bizim bildiğimiz yeni Müslüman olmuş adam yine kaine gidiyor. Kain demek bu bizim bugünkü dilimizde medyum diye adlandırılıyor ya. Medyum filan oğlu filan ahkam kesiyor ben böyleyim şöyleyim cinnilerle yardımlaşıyorum. Kayıptan haberler veriyor şöyle olacak böyle olacak. Onlara gidiyor bizden bazı insanlar. Resulullah dedi ki sen onlara gitme. Dedim ki bizden bazı adamlar da uğursuzluk yapıyorlar. Resulullah dedi ki o içinizde hissettiğiniz bir şeydir. Sakın bu sizi işinizden alıkoymaz. Yani şu hayvanı gördüm veya şu şeyi gördüm bu işi uğursuz görüyorum. O içindeki bu duygudur. Bundan dolayı sakın işinden geri durma. Dedim ki Bizden bazıları da var çizgiler çizip ondan mana çıkarıyorlar. Resullah buyurdu ki peygamberlerden bir peygamber vardı. O'nun mucizesi çizgi çizerek meselelerin bir takım yönünü bulmayıydı. Sizin çizdiğiniz çizgiler o peygamberin çizgilerine denk gelirse. Onun gibi mucizeye sahip olursanız, olur. Öyle bir mucizeye sahip olamayacağınıza göre olmaz. Çizgilerle ilgili bir ifade geçti. Bir peygamberin bu mucizesiydi, bunu yapıyordu ama sizin yapmanız onu tutamaz ki bir mana ifadesi. Hadis nerede geçiyor? Müslim'de hadis numarası... 537 Ebu Davut'un hadis numarası 3909 Velhasıl Görüldüğü gibi Bu hadisi şerifte de e, Kahinlere gitmenin Yasak olduğunu Uğursuzluğun olmadığını insan içinde hissederse Yolundan e, Alıkavmaması gerektiğini Bu çizgişi yok olduğunun, insanların bundan mana çıkarmamaları gerektiğini söyleyerek bu yeni Müslüman olmuş sahabeye Resulullah tedavi yolları gösteriyor, yapma diyor, etme diyor. Bununla ilgili başka bir hadisi şerif Enes bin Malik'ten. Diyor ki bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü biz bir evde oturuyorduk. Orada sayımız da çoktu, malımız da çoktu. Onu bıraktık, başka bir eve gittik. Orada sayımız da azaldı, mallarımız da azaldı. Yani tabiri caizse bu yeni ev herhalde bize hayırlı uğurlu gelmedi. Burada işimiz perişan oldu. Ne beklersiniz? Resulullah diyor ki Ve ruhe zemime Bırakın o evi, beğenmediğiniz, kınadığınız bir evse orta durmayın. Buradan bir mana çıkarılmalı. Diyor ki biz adamlarımız eksildi, herhalde öldü anlamına. Başka bir mana yok, mallarımız eksildi, telef oldu. Oraya gidince Resulullah diyor ki madem ki ora hoşunuza gitmedi, bırakın orayı. Yani zararı yok, durun orta diye ısrar etmiyor. Eğer oradan titsinmişlerse, Veyahut ondan dolayı kendileri işlerinde bir şey hissediyorlarsa bıraksınlar onu ki içlerindeki duyguda gitsin. Yani uğursuzluk diye bir şey yok ama insanları tedavi için bir şeyden illa da kıçık kapmışsa ona devam ettiği paleti rüyesini bozma mı esas yoksa yol gösterme mi? Dedim ya hadislerin tümünü alacaksınız ki. Doktorun ilaç verdiği gibi isabet ettiriz. Orada da illa İsrail etmenin bu anlamı. <gülüyor> hadis nerede geçiyor? Ebu Davud'da hadis numarası 2924 Yahya bin Abdullah bin Buhayr diyor ki Ferve bin Müseyyk'ten eşiten bana dedi ki Ferve bin Müseyyk sahabe adı. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü Bizim orada arazimiz var memleketimizde adı Ebyen arazisi. Ebyen Arapların ileri gelenlerinden eski cahil dedelerinden biri Ebyen toprakları deniyor. O bizim köyümüzün toprakları ve bir de kazanç şiirimiz. Fakat ne var ki bu arazide çokça hastalık oluyor. Buradaki ifadesiyle taun hastalığına yakalanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bırak o toprakları çünkü insan hastalığa yaklaşırsa telef olabilir. Burada daha önceki hadislerde bulaşma diye bir şey yoktur hadislerini gördük değil mi? Ama yerine göre yerine göre arazinin pozisyonu insanları rahatsız ediyorsa onlar da bunu fiilen yaşamışlarsa dertlerini arz ediyorlarsa yahu bırakın yaşayın orada böyle efsane olmaz demiyor sallallahu aleyhi ve sellem terk edin orayı diyor çünkü hasta edici şeylere yasaklanırsanız telef olursunuz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ömer diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uğursuzluktan bahsedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şayet bir şeyde uğursuzluk veya tiksinme ben tercüme ediyorum tiksinme manasına da geliyor nefret etme manasına da geliyor uğursuzluk hissetme manasına da geliyor. Şayet bir şeyden ee, i̇nsan tiksinecek olursa veya nefret edecek olup onu uğursuz gibi olacak olursa şu üç şeyde beklenilir. Kaldığı evde hanım da ka yani karısın da bir de bineyinde atında. <gülüyor> yani insanın devamlı kendisiyle beraber olan şeyler. Ya ben de bu evde hep pribolü olabilir demek ki nemli evi mesela Hanım gece gündüz senle beraber gölgen gibi ondan diyor insan işte rahatsız olabilir buradaki ifadesiyle uğursuzluk duyabilir. Bir de bineyi at demiş günümüzde araba eski olursa tamirciden tamirciye ya Zaten bunu hep beni yolda bırakıyor mesela. Veya atın huyu kötü tekmeliyor yahut gitmiyor tembelin teki ki o zaman şartlarındır. Yani insanlar bazı şeylerden içlerinde rahatsızlık hissedebilirler. Bu da bu yaratıklarda olur. Seninle devamlı beraber olan şeylerden bu tür şeyleri hissedebilirsin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, aynı hadis sehl bin Said'ten de geliyor. Sa'd bin Malikten de geliyor. Velhasıl. Bu son okuduğum hadisi şerifler gösteriyor ki insanın içine bir takım uğursuzluk duyguları gelir. Bunu bastırması lazım. Ama uğursuzluk hissettiği şeylerde bir takım gerçeklik payı da varsa onu da tedavisini yapması lazım. Yok buna illa devam edin diye bir şey yok. Son olarak daha önce de şey, sondan bir önce... Ee, bizler bu tür hallere kapılanlara derhal sen müşriksin madem ki Resulullah dedi ki uğursuzluk şirktir bu hadisi alalım sen müşriksin diye bastırmada temkinli olarım Çünkü o hallere müptela olup Resulullahın huzuruna gelenleri Resulullah tedavi etmiş yapmayın demiş yerine göre hemen sen de müşrik oldun dememiş. Eğer uğursuzluk gördüğü şeye demek ki yüklediği güç ve kuvvete, misyone göre inancı veya günahı değişebiliyor. Beşinci olarak, peki uğursuzluk günahsa, uğurluluk yani iyimserlik veyahut da morallenme, moral verme, maneviyatı yükseltme diye bir şey var mı İslam'da? Bu da caiz mi değil mi? Ya bugün kalktım hava çok açık böyle, ha, içim açıldı, rahatım. Değil mi? ya bu da uğursuzun bir işidir mi diyelim. Ya da sorduk adama adı ne, hoşumuza giden bir adı oldu. Oh maşallah böyle sevindik. Bu da acaba öbürünün kardeşi mi? Hayır değil, aboneyi bilirim İslam'da moral verme var, maneviyeti yükseltme var, bir şeyden hayır bekleme, uğur bekleme var. İnsanın diyesi geliyor ki o da onun gibi öbürünü uğursuz görünce. Yani bu gerçekçi din demek ki devamlı insanın zinde olmasını istiyor. Bir takım efsanelere kapılarak işinden gücünden alıkoymasını reddediyor. Mükemmelin gücünü başka yaratıklara yüklemeyi şirk görüyor. Ama birini gördünüz. Maşallah ne iyisiniz. Benginiz kanınızda böyle kıpkırmızı e, zindesiniz koşa koşa gidiyorsunuz. Bu bir uğurluluk. Evinizde Eviniz neymiş? havası da ne temiz. Belki de de temiz değil. Adama moral veriyor. Caiz mi değil mi? Bu caiz. Bununla ilgili hadis-i şerifleri okuyorum. Ebu Hüreyre diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Ama buradaki ifadesiyle uğursama, moral verme güzel bir şeydir. Aslında işin garibi buna Arapça'da fal deniyor. Fel. Türkçede falcılık dersen işte bir takım şeylere bakıp onlardan mana çıkar mı? Arapça'da bir insana bakıp moral verirsen... Onda hayırlı şeyleri onu teşvik edersem bunu Arapçada ne deniliyor? Fal deniyor. O metni okumada bundan korkuyorum diyeceksiniz falada ruhsat varmış. ya. Yani. Ee, dedi ki işte böyle moral verme hayırlı bir şeydir. Dediler ki ya Resulullah nedir bu? Dedi ki sizin birinizden duyulan güzelce sözlerdir. Yani bu var, hastayı gördüğünüzde iyisiniz inşallah, Allah size şifa versin, adam çok katmerli bir amansız hastalığa yakalanmış olabilir. Asıl olan onu güzel sözlerle moral verme. Birilerine Resulullah böyle diyor, o da diyor ki ne iyisin, mahvoluyorum, sen de gelmişsin bana, iyi olsun diyorsun. İşin garibi hiç beklenmeye Resulullah da diyor, dediğin gibi olsun. Herhalde çok kızdırmış yani. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Dediğim yani insanlara moral verme var. Evet aynı hadis Enes bin Malik'ten geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bulaşma diye bir şey yoktur, uğursuzluk diye bir şey yoktur. Fakat kişinin söyleyeceği güzel sözler benim hoşuma gider. Ee, bu hadisi şerifte Buhari Müslüm hadisi, son okuduğum hadis. Ee, Abdullah İbni Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğur e, e, imser olurdu, uğurluluk beklerdi fakat uğursuzluk yapmazdı. Güzel isimler onun hoşuna giderdi. Müsned İmamo Ahmet hadisi. Büreydele Semi diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla uğur hiçbir şeyden uğursuzluk hissetmezdi. Fakat bir yere bir görevli, vazifeli gönderdiğinde onun ismini sorardı. İsmine beğenirse onun sevinci Resulullah'ın yüzünde hissedilirdi. Güzel altın var gibi. Eğer ismine benzemezse onu sevmediği yine yüzünden" ...hissedilirdi... ...cahili atları koymuşlar... zaten diyor... ...Uzza Putu'nun kulu... ...onlar hemen değiştiriyordu Resulullah... ...ya şöyle yap diye... ...bazileri de işte civcivleri bilmem neyi... ...civcivlerle oynayan... ...öyle at... ...adam demek ki civcivlerle oynuyormuş... ...bu tür şakaya veyahut da ne diyelim... ...alaya alınma icap eden isimleri değiştiriyordu... ...fakat on söylendiğinde... ...isim kötüyse rengi değişiyordu... Bu bir uğurluluk, uğursuzluktan öte adamın ismi ise hoşuna gidiyor, kötüyse hoşuna gitmiyordu. Ayrıca bir yere kirdiğinde savaşta vesairede adını sorardı. Eğer beğenirse onun sevindiği derisinde, hisse, yüzünde hissedilirdi. Eğer olanın adına beğenmezse orayı sevmediği yine yüzünde görülürdü. Ebu Davud İsnedi Muhammed hadisi sel diyor ki ben bir adamın Ebu Hureyre'den şu hadisi rivayet ettiğini işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir söz eşitti ve şöyle buyurdu senin falını ağzından aldık İşte buradaki fal o anlamda yani senin güzelce moral vermeni veya uğurlu bir şeyler söylemeni senin ağzından aldık ağzına ne diyelim sağlık mı artık o anlamda kullanmış ne güzel şeyler söyledi ee, son bir hadisi şerif Urve bin Amir diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uğursuzluk meselesi zikredildi Resulullah dedi ki bunun bundansa daha güzeli insanlara moral verme uğurlu olmalarını dileme veya ima etmedir ancak bu tür şeyler Müslüman'ı yolundan geri bırakmamalıdır. Sizden birini sevmediği bir şey görürse şöyle dua etsin. Ey Allah'ım iyilikleri ancak sen verirsin. Ey Allah'ım kötülükleri ancak sen def edersin. Herhangi bir halden haldendirer hale dönme veya herhangi bir şeye kuvvet yetirme olmaz ancak senin yardımınla olur diye dua etsin sevmediği bir şey görürse yani gerçekten pitsindiğimiz veyahut da tabiri caizse kıcık kaptığımız kötü bir şey görebiliriz orada da bir uzaklaşma var bir uğursuzluk hali var adamın rengi hoşuma gitmedi diyor adamın tipi hoşuma gitmediğine onun katkısı var Allah-u Teala onu öyle yaratmış Tip o şekilde burada işte bunu okusun ey Allah'ım iyilik kötülük sendendir ondan dolayı herhangi bir halden bir hale dönmede sana aittir bunu bana bir uğursuzluk vesilesi yapma bağlayalım Müslümanlar demek ki uğursuzluk diye bir şey yok bu ucu bir tarafı şirke dahi götürüyor Müslüman bundan kaçınması lazım ama bu tür aleti ruhiyelere girerse kendisini tedavi etsin desin ki böyle bir şey yok İslam'da hayır illa da çok sıkıntı oluyorsa onu bırakabilir ondan uzak olabilir buna mahsur yok madem ki uğursuzluk yoksa üzerine üzerine git demeye illa da gerek yok netekim terk edin o evi dediği de var Resulullah'ın terk edin o toprakları dediği de var buna mukabil buna karşılık olarak uğurluluk, bir şeyi imsemek veya insanlara moral vermek var İslam'da. Resulullah bunu övmüş. Bununla noktalayalım. Gelecek hafta dersimiz Allahu Teala'dan başkasına yemin etme ve bir de yıldızlar yağmur yağdırdı şeklinde. Bu iki bölüm belki de az gelebilir. Ondan sonra imanın meşhur 6 şartı Allah'a iman etme diğer konulara geçeceğiz bizi zorlayacak bir konu var Kur'an ve hadislerimizde